İyi öğleden sonralar, hikayenin kadın halinde. Ben Çiğdem Mater, bu hafta benim sıram. Bu hafta sizlerle biraz Ermenistan konuşacağız. Geçtiğimiz haftayı Ermenistan'da geçirdik. Konuklarımız Anadolu Kültür'den Sibil Çekmen ve belgeselci Canay Özden. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, geçen hafta Ermenistan'daydık çünkü Altın Kayısı Film Festivali'nin yedincisi yapıldı. Hem biraz festivali hem de Anadolu Kültürlü Altın Kayısı'nın 2008'de kurduğu Türkiye Ermenistan Türkiye Sinema Platformu'nu konuşalım istiyoruz bugün. Ama önce müzikle başladık. Dikran Mansuryan dinledik. Ermenistanlı film müziği yapan bir müzisyen. Sibir bize biraz anlatsana Mansuryan'ın hikayesini ve neden mesela şarkısının adının bile olamadığını. <gülüyor> Aslında Dikran Mansuryan'la ben birkaç ay önce tanıştım. Bir arkadaşım çalıştığı yerde CD'yi dinlemekteydi. Ben yabancı daha doğrusu Avrupalı bir besteci zannettim. Francis benzetmiştim biraz müziklerini. Sonra Dikran Mansuryan olduğunu öğrendim. Hemen arkadaşımdan aldım CD'yi kopyaladım, dinlemeye başladım. Ama tabii CD kopya olduğu için üstünde ne e, ha, film müziği bestecisi olduğunu öğrendim. Ve e, kopya CD olduğu için de şarkıların isimleri yoktu CD'nin üstünde. Filmlerin isimleri yoktu. Kafama taktım Ermenistan'a gittiğimde mutlaka gideceğim. CD'nin orijinalini alacağım ve e, ondan sonra e, şarkıların isimlerini öğreneceğim diye. Ama geçtiğimiz hafta Ermenistan'a yaptığımız yolculukta birkaç e, CD mağazasına girdim çıktım. Ama orada satılan CD'nin de aslında kopya CD olduğunu. Mağazada <gülüyor> evet, <Ermenistan'da> satılan <gülüyor> CD'nin de kopya CD olduğunu ve e, kesinlikle film bilgilerinin ya da şarkı isim bilgilerinin olmadığını fark ettim. Onun için de e, CD'deki şarkıları genelde parça bir parça iki diye adlandırmak zorunda kalmaya başladık. Dolayısıyla Dikram bizim için bir gizem şeklinde duruyor. Hangi şarkı filmde ne çaldığını bilmiyoruz. Evet aslında. tam olarak... Yani... Yani aslında birkaç film ismi var bildiğimiz mesela Parajlanov'unların rengi filminin müziğini yapmış ya da e, Ermenistan sinemasının en ünlü isimlerinde olan Henrik Malyan'ın işte e, Gdormi Yergin bir parça gökyüzü ya da Menkev e, Mersarer'ı Biz ve Dağlarımız gibi filmlerinin yani ünlü filmlerin müziklerini yapmış ama hangi şarkın hangi filmde kullanıldığını bulmak şimdilik e, bizim için imkansız gibi gözüküyor. Peki Mansur Riyan, Ermenistanlı. 1939'da Beyrut'ta doğmuş ama kendisi 8 yaşındayken Ermenistan'a taşınmışlar. Bir 10 sene kadar sonra da Yerevan'a yerleşmiş. Orada zaten müzik eğitimini devlet konservatuarında tamamlamış doktorasını ve uzun yıllar Gomidas konservatuarının da başında olmuş. Yaklaşık bir 10 sene kadar önce sanırım emekliye ayrılmış ve kendini tamamıyla bestelere vermiş durumda. Şimdi hala Yerevan'da yaşıyor. Hala Yerevan'da yaşıyor evet. Peki şimdi böyle bir Dikraman Suriyan'la başladık. Şimdi <gülüyor> e, Yerevan maceramıza geçeceğiz. E, sivil önce sana soracağım. Bu e, Ermenistan Türkiye Sinema Platformu nasıl başladı? Kendim de biraz böyle tuhaf bir durumda hissediyorum bir <gülüyor> soruyu sorarken. Aslında Çiğdem benden daha iyi biliyor. Böyle başından beri var ama çok kısaca özetleyelim. E, Anadolu Kültür aslında, şimdi Çiğdem'in gözünün içine bakıyorum. Yanlış bir şeyler söylemeyeyim diye. E, Anadolu Kültür 2005 yılında Ermenistan'da Altın Kayısı Film Festivaliyle Ortaklaşa bir şeyler yapmaya başladı. Boz için bir Tatalam Film Merkezinde ve Diyarbakır'da Ermenistanlı bazı sinemacıların filmleri gösterildi ki sanırım festival şu anda Altın Kalesi Festival Başkanı olan Harut Yukaçaduryan'ın filmleri de. Bu evet. seçkiye dahildi. Evet. Ee, daha Artvi geldi. Artvi geldi. Artvi Bahçinyan sinema eleştirmeni yazar. Ee, daha sonra 2007 yılında Nurdan Arca Ajans 21'den belgesel e, yapımcısı, belgeselci Nurdan Arca e, Altın Kayısı'daki e, Directors Cross Borders denilen ve e, bölge ülkelerdeki e, film projelerinin tanıtılmasını sağlayan e, Directors Cross Borders denilen bölümün jürisine seçildi. Ki o sene e, Directors Cross Borders'a Özcan Alper'in Sonbahar filmi de proje olarak katılmıştı. Evet, Çünkü henüz çekilmemişti. film falan yoktu ortada. Aynen öyle. E, ve Nurdan Arca e, o festivalden döndükten sonra Anadolu Kültür'le geldi ve e, altın kayısı bir şeyler daha e, ileri seviyede bir şeyler yapılabileceğini konuşmaya başladı. Altın kayısı ve Anadolu Kültür. E, daha sonra da aslında ben e, şu anda Anadolu Kültür'de çalışıyorum ama e, bu platformun ilk toplantısı olarak adlandırabileceğimiz 2008'de yapılan Nisan ayında yapılan atölyeye ben katılımcı olarak sadece iştirak etmiştim. 2008 Nisan ayında İstanbul Film Festivali ile eş zamanlı olarak onlarla da dayanışma içinde olarak ilk atölye çalışması yapıldı. Ermenistan'dan 10 Türkiye'den 10 sinemacı bir araya geldiler ve üç gün boyunca hem birbirlerimizin filmlerini izledik. Türkiye ve Ermenistan'da çekilmiş olan tarihi filmleri, tarihle ilgili filmleri izledik. Hem birbirimizi tanıma fırsatı bulduk, birbirimizin eski işlerini izledik. Ve böylece aslında iki ülkenin sinemacılarını yakınlaştıracak ve iletişim kurmalarını sağlayacak ilk toplantı yapılmış oldu. Bunun devamında hemen Aralık ayında hani dengesiz kalmamak için buradaki sinemacılar bu sefer Yerevan'a. Oradaki sinemacıları ziyarete gittiler. Ben o atölyeye katılamamıştım. Evet bir bahtsızlığı gelemedi. <gülüyor> Atölye tarihi mi? değiştiği için katılamamıştım ama oradan döndüklerinde hani arkadaşlarımdan ve Cidem'den duyduğum çok heyecanlı şeyler oldu. Çünkü yavaş yavaş herkes aklındaki projeleri anlatmaya başlamıştı orada. Ve orada şey fark edilmiş. Artık biraz daha belki organize bir şekilde bu işleri yürütmek gerekiyor. Çünkü herkesin aklında projeler var. Ermenistanlı sinemacılar Türkiye'de bir şeyler yapmak istiyor. Türkiye'dekiler Ermenistanlı ...ama kimse tam olarak nasıl yapacağını... ...kimle iletişime geçeceğini bilmiyor. Dolayısıyla Nisan... 2009'a gelmiş oluyoruz bu durumda geçen sene. İstanbul Film Festivali sırasında yine bir toplantı düzenlendi. Ermenistan'dan Altın Kayısı Film Festivali'nden temsilciler geldi o toplantıya. Türkiye sinemasından da bizlere yakın olan isimleri daha doğrusu hep bizlerle dayanışma içinde olan isimleri çağırdık. Bayağı geniş katılımlı bir toplantıyla Ermenistan Türkiye Sinema Platformu'nu kurduğumuzu ilan ettik. Platform geçen sene kuruldu ve o zamandan beri aslında birlikte film yapmak üzerine bir şeyler düşünülüyor. Şimdi oradan Canay'a döneceğim. Platformu sonra tekrar anlatırız biraz daha ama bu platformu nereden duydunuz? Nasıl başvurmaya karar verdiniz? Siz dememin sebebi ile olan ilişkimden değil onların iki kişi olmasından aslında. Altan bizim dediği sadece bugün. Ben onu da kısaca tanıtarak başlayayım. Biz bir ortak proje için başvurduk. Altan beraber o da bir belgesel fotoğrafçı İstanbul'da çalışıyor. Beraber zaten Anadolu kültürün çalışmalarını takip ediyorduk. Bu daveti duyduktan sonra başvuru davetini duyduktan sonra Ermenistanlı ve Türkiye'li sinemacılar beraber iş yapıyorlar. Beraber film çekiyorlar siz de projenizle. Başvurun davetini duyduktan sonra zaten aklımızda uzun zamandır olan bir şeyle. Bir projeyi geliştirdik yavaş yavaş oturduk çünkü biliyorsunuz bu düşünceler hep vardır ama hep böyle bir destek yani fikir bazında olur finansal olarak olur bir destek bekler ve bu gerçekten de bizim tahmin etmediğimiz kadar doğru bir yermiş desteği aramak için. Bununla başvurduk. Mayıs ayıydı sanırım. 30 Mayıs olması lazım son tarihin. Çünkü ben 30 Mayıs'ta gönderdiğimi hatırlıyorum. Sonra hatta birkaç haftada taciz ettik Sibili. Hani sonuçlar gelmedi, sonuçlar gelmedi Sibil Hanım diye. O zaman hanımlı bir hitap şeklimiz vardı. Sonrasında çok güzel bir davet aldık Yerevan'a gitmek için. Ben gittim bu projeyi tanıtmak, orada insanların fikrini almak ve tanıtmak için. En sonunda da yani gerçekten harika bir üç gün geçirdik. Yani neresinden başlasam neresini anlatsam bilemiyorum. Çok çok şeyler öğrendim bu sinema dünyasında hem çok kişiyle tanıştım hem de proje nasıl profesyonel olarak tanıtılır nasıl güzel bunu nereden başlanır bir projeye gerçek anlamda diyerek. Ve sonunda da çok güzel e, sonuçlandı, hoş bir e, araştırma bursu aldık projemiz için. Şimdi Ermenistan'a geri döneceğiz çünkü bizim projemiz e, Ermenistan'da çekilecek bir projeydi. Ağustos sonunda orada olacağız, araştırma için iki hafta kalacağız. Ve devamında da yapım bursları için e, araştırmamıza devam edeceğiz, sağ solu <gülüyor> zorlayacağız. İnşallah çekeceğiz filmimizi önümüzdeki sene içinde. Peki film nasıl bir şey? Onu biraz anlatsana. Filmimiz bir belgesel olacak, kısa belgesel. Gümrü'deki kukla tiyatrosu üzerine aslında fikir bu kadar basit bir şey böyle bir yerden yola çıktık. Ben daha önce Yerevan'a seneler önce yine böyle bir sanat projesi bağlamında gitmiştim ama çok az kalmıştım. Bir şey anlamamıştım gerçekten Yerevan'dan sevmiştim ama çok böyle bir anlayacak kadar da vakit geçirmemiştim ama Altan başka bir proje bağlamında gitmişti ve Gümrü'de çok e, uzun sürede kalmıştı. Onu da kısaca anlatayım isterseniz. Çok da hoş bir proje çünkü o bir fotoğraf projesi. E, belki Merhaba Revi hatırlayanlar olur. E, bu e, ortak Ermenistan Türkiye e, fotoğraf projesi 10 e, fotoğrafçı Ermenistan'dan gelip e, ilk, ilk aşamada ilk senesinde İstanbul'da ve Türkiye'de Türkiye'den 10 fotoğrafçı da Yerevan'da kalıp çok güzel fotoğraflar üretmişti. Bunun sergisi olmuştu. Bunun ikinci rounduna e, katılan yine 10 e, buradan, 10 oradan Fotoğrafçı bu sefer Gümrük karşı yaptılar. E, Gümrük da kardeş şehirler biliyorsunuz sınırlar e, bir sınırın iki tarafı. Ee, ve o zaman gümrüden çok etkilenmişti bütün o oradan arkadaşlarım e, hep anlatıyorlar, Altan da bunlardan bir tanesi özellikle kukla tiyatrosunu hep söylüyordu bana. Ee, yani bir şehri anlamak için hani pek çok giriş noktası olabilir o şehre ama hani bazıları bazen yani çok çok güzel bir şey söyler size o şehir hakkında. Oradan girersiniz artık o şehrin devamında anlayabilirsiniz. kukla tiyatrosu biraz öyle bir şeydi, çok etkileyici bir yer olduğunu söylüyordu. fotoğrafları zaten ondan bir fotoğraf projesi çıktı daha sonra. Ee, ve o sürede kurduğu kontakları oldu benim sonrasında kurduğum kontakları oldu ve biz dedik ki gümrüü biz anlatmak istiyoruz gümrü de çocukluğu anlatmak istiyoruz gümrünün e, çok karakterli ve çok değişik bir şehir olduğunu biliyoruz e, gümrüde bir çocuk işçiliği problemi var bu tiyatrolar Aslında e, çok bir tutunma noktası oluyor çocuklar için aileleri için o çocuklardan bir gelecek yaratmak isteyen bir şehir için Gümrül'de 1988'de büyük bir deprem oldu pek çok şeyler kaybedildi biraz gri bir şehir biraz umutsuz bir şehir ama aynı zamanda umutlu bir şehir bir yandan inanılmaz bir sanat aktivitesi var yani bu bizim hani belki Türkiyeliler için çok alışılmadık bir şey ve bizim de üstüne gitmek istediğimiz bir şey bu böyle hani fakirlikle sanat uğraşısı arasındaki bu orantısızlık Durumu gerçekten bizi çok etkileyen bir şey ve o çocuklar gerçekten de hani buna katıldık böyle e, tiyatroya katıldıktan sonra bu tiyatronun başlattığı bazen oyunculuk kursları oluyor onlara katıldıktan sonra ileride ben oyuncu olacağım ya da ben e, sanatçı olacağım müzisyen olacağım diyorlar hep böyle bir e, konservatuara e, giriş oranları artıyor vesaire. Biz e, kurmacayla belgesel arasında hani böyle işte e, evet bu tiyatronun da işte tarihi şu, şu gün şurada kurulmuştur diyen böyle bir e, konuşan kafa belgesinden ziyade kurmacayla belgesel arasında biraz e, şehrin ruhunu yansıtmamızı sağlayacak bir e, kısa film arayışındayız. Bunu yapmak için de e, birazcık benim kendi... E, Altyapımdan kaynaklanan. Ben antropoloji doktorası yapıyorum. Ee, orada uzun bir zaman geçireceğiz herhalde. Çekimimizden daha çok. Orada zaman geçirip e, katılacağız ortama. Bakalım neler çıkacak? <gülüyor> Bu gümrük hikayesi beni baştan itibaren çok heyecanlandırıyor. Bir kere merkezde olmaması, hoşuma gidiyor hikayenin Yerevan'da olmaması. Ee, Sivil e, Kukla Tiyatrosu'ndan hareketle sana başka bir şey soracağım. Şimdi 2009'da e, Ermenistan Türkiye Sineva Platformu'nun kurulduğu açıklandı ve bu yıl itibariyle aslında beraber film yapıyoruz dendi. E, Canayların Ermenistan'daki projeyi sunmalarına kadar gelen süreçte ne yapıldı, ne oldu? Aslında bu sene birlikte film yapıyoruz dedik ama ilk bu film yapma atölyesini geçtiğimiz sene, Temmuz ayında... Altın Kayısı Film Festivali sırasında düzenledik. O zamanki çünkü aslında bizim genelde atölyeler sanırım şöyle ilerliyor. Nisan ayında İstanbul Film Festivali ile eş zamanlı olarak yapmaya çalışıyoruz İstanbul'da. Temmuz'da da Altın Kayısı yla. Böylece hem buradan oraya giden hem de oradan buraya gelen sinemacılar sadece atölyelik kısıtlı kalmıyorlar. Festival ortamında farklı, daha fazla sinemacıyla tanışma şansına erişiyorlar. Festival ortamını görebiliyorlar, yaşayabiliyorlar. Geçtiğimiz sene Temmuz ayında yine biraz önce bahsetmiş olduğum bu Directors Cross Borders Forum'una paralel olarak platformun aslında ilk platform adıyla atölyesi düzenlendi. Geçtiğimiz sene belgesele odaklanmıştık. Belgesel geliştirme ve yapım atölyesi adı altında. Türkiye'den de Ermenistan'dan da üçer proje evet. yanlış hatırlamıyorsam başvurdu. Ve birkaç gün boyunca Türkiye'den Enis Rıza mesela eğitim olarak proje seçildi. Seçildi tabii, tabii pardon yani... özür dilerim seçildi. Bu başvuru Başvuran... meselesinde çok hassasız. <gülüyor> başvuru tabii çok daha fazla başvuru oldu. Üçer proje seçildi bu atölyeye katılmak için. Türkiye'den Enis Rıza eğitmen olarak Yerevan'a geldi bizlerle. Orada üç dört gün boyunca proje sahipleri eğitmenlerle çalışıp projelerini geliştirme şansına eriştiler. Evet. Ama bu sene biraz daha farklı bir şey yapmaya karar verdik. Zaten bu sene platformu bu seneki projesini şekillendirirken de artık yavaş yavaş hani film yapalım. Sonunda elimizde o ürünler olsun gösterebileceğimiz filmler olsun. Birlikte iş yaptığımızı, hani toplanmak, konuşmak, tanışmak çok güzel ama artık hani iki seneden sonra bir sonraki adıma geçebileceğimizi düşünüyorduk. Dolayısıyla Nisan ayında birlikte film yapıyoruz adı altında bir çağrı yaptık. Aslında çok heyecan verici bir şey oldu çünkü bilmiyorum aslında. Sen bekliyor muydun ama Türkiye'den 42 tane, Ermenistan'dan da 18 tane film projesi başvurdu bizlere bu atölyeye katılmak için. Ben bu kadarını beklemiyordum. Ben kendim. de beklemiyordum. Bayağı, <gülüyor> bayağı heyecanlıyım. Yani. Çok ve projelerde sadece şöyle bir kriter koyduk ortaya. Daha çok işte bizim ortak dertlerimizi belki ortak mirasımızı, ortak geçmişimizi konu olacak filmler ve e, bir diğer en önemli hani bu biraz daha tematik bir kriterdi ama en önemli kriter Ermenistanlı ve Türkiyeli sinemacıların birlikte çalışmasına ortam sağlayacak projelerle başvurmaktı. E, başta bunu ortak yapım demiştik ama hani kısa film bazında konuş, konuştuğumuz için bu sadece işte orada bir yapımcı şirket, buradan bir yapımcı şirket şeklinde algılanmamalı. Daha çok işte hep anlattığımız gibi işte yönetmen Türkiyeli ise belki oyuncu Ermenistanlı olur ya da projenin danışmanı Ermenistanlı olur ya da Yönetmen işte Ermenistanlıysa ve Türkiye'de filmi çekecekse onun yapımcısı, yürütücü yapımcısı Türkiye'li olabilir gibi. Dolayısıyla gerçekten fiziksel olarak iki ülkenin sinemacılarını aynı sette, aynı çalışma ortamında buluşturabilecek projeleri seçmeye çalıştık. Ve Nisan ayında Türkiye'den ve Ermenistan'dan beşer proje sahipleri, üç günlük bir atölyede İstanbul'da buluştular. Hem e, o sinemacıların eski işlerini birlikte izledik. Hem projelerini dinledik. E, daha sonra da e, bu 10 projeden 4 tanesine da 5 tanesine. 4'tü evet, 5'e çıkardık. 5 oldu. Jüri bayağı zor, daha doğrusu seçici komite bayağı zorlanmış projeyi seçmekti. Küçük küçük de olsa maddi destekler verilmesine karar verildi. Bu 5 projenin de çekimlerinin aslında işte Aralık sonu gibi bu sene tamamlanması. Ocak 2011'e kadar da aslında kurgusunun tamamlanmasını planlıyoruz. Böylece seneye e, Nisan ayında inşallah İstanbul Film Festivali'nde bu 5 kısa filmi platformun ilk meyvelerini, ilk çocuklarını ee, sonra da Temmuz ayında tabii ki altın kayısı da göstermeyi hedefliyoruz. Evet inşallah. Belki biraz sarkar gibi bir enişan Belki, var evet, ama. Çünkü bakalım. <gülüyor> İşler umduğumuz kadar kolay, kolay gitmiyor, gitmiyor her <gülüyor> zaman. Ee, o projeleri de aslında analım. Kimler var ve neler yapılacak? Tabii. Ee, şimdi Ermenistan'dan Gor projesi var. Ki e, Gor'un projesi aslında e, şöyleydi sınırın, Ermenistan-Türkiye sınırının iki tarafındaki köylerdeki günlük ...günlük yaşamı çekmek istemişti GOR. Zaten Nisan ayında geldiğinde Ermenistan çekimlerinin çoğunluğunu tamamlamıştı... ...ve bize de bir kısmını gösterdi. Çok etkilendik hepimiz çekimlerden. GOR'un şimdi bu tarafta, Türkiye tarafında çekimlerini yapması gerekiyor. İnşallah yapabilecek ee, diye ümit ediyoruz. Evet, <gülüyor> küçük bir deneme yaptık bu konu <gülüyor> bu konuda ama bir deneme daha yapmamız gerekecek sanırım. <gülüyor> GOR'un projesi var. Artı Suki projesi var ki o da aslında sınırın iki tarafıyla ilgili. Zaten sınır meselesi çok biraz daha kolay çekilebilir bir Tabii. yer. En azından <gülüyor> şehirden söz ediyor. Evet. Arthur Gümrü'de yaşayan bir güvercin ustasıyla ee, küçüklüğünden beri tanışıyormuş ee, bu güvercin ustası işte şehrin içinde e, tam da büyük e, kilisenin katedralının olduğu yerde güvercinlerini getirip işte sergiliyormuş bazen düğün törenlerinde güvercinler uçurtuluyormuş falan. Ee, Artur e, Kars'ta da bir güvercin ustası bulmak istiyor ve iki şehirdeki iki güvercin ustasının hikayesi üzerinden bir belgesel çekmek istiyor. Ee, Ermenistan'dan başvuran üçüncü proje Diana Kardumyan'ın projesi ki Diana e, Nisan 2008'de bahsettiğimiz ilk atölyeden beri platformun birçok toplantısına katılmış olan bir e, genç bir sinemacı. Ee, Ve bizim Ar Ermenistan'da gözüne en güvendiğimiz parlak insanlardan kadın biri. Kadın yönetmenlerden evet. özellikle biri. Ee, Diana'nın projesi Galata Kulesi'nde. Geçen Galata Kulesi ve Galata çevresinde geçen bir proje. Biraz daha izlenimlere nasıl diyelim? Evet, daha metaforik bir şey. O. Metaforik imajlara dayanan hani çok böyle karışık evet, bir ağ örgüsü. Türk-Germani türk örgüsü hiç yok içinde. Hiç yok. Evet. Bize <gülüyor> iyi bile geliyor yani böyle bir oh be. Sınırdan uzaklaşmak de. ve daha tırnak içi daha hafif bir şeyler yapmak <gülüyor> belki. Ee, Diana'nın projesi böyle. Bir başka proje Türkiye'den Gülen Gül Altıntaş'ın e, projesi. Tuzla Çocuk Kampı, e, Kamparmen'in hikayesi ki Kamparmen'i mutlaka Hrant Dink'in e, yazılarından e, duymuşsunuzdur. E, Kamparmen e, 1980'lerde e, kapatıldığı yıla kadar e, binlerce çocuğa, e, yetim çocuğa e, ev olmuş. E, bir mekandı ee, orada büyüyen yetimlerden biri olan Garabet Orunöz'ün e, hikayesinden yola çıkarak Gülen Gül'ün e, yazdığı bir hikaye Kaybolmayın Çocuklar e, ki Kaybolmayın Çocuklar zaten Garabet Orunöz ve kız kardeşi Flor'un e, yetimhanede kavuşma hikayelerini e, anlattığı Hrant Dinkin, aynı adlı yazısından alınma ismi kaybolmayın çocuklar. Son projede Cem Üstüfekçi Meryem Yavuz'un Meryem Yavuz'da değil mi söyledi? Evet, Yanlış yani. söylemedim. Evet. Projesi Agop'tan Şükrüye Selam var adı altında. O da gene sınıra geri dönüyoruz. İstanbul sınırlarından çıkıp Ermenistan Türkiye sınırına geri gidiyoruz. Sınırın iki tarafındaki uzun yıllardır sınır kapatıldığından beri aslında orada hiçbir şey yapmadan, işi olmadan durmaya devam eden istasyon görevlileri Agop Ermenistan tarafından ve Türkiye tarafından Şükrü'nün hikayesiyle ilgili. Belgesel kurmaca karışık belki biraz deneyseli bile kaçabilecek evet. bir Hatta proje. şimdi biraz daha çok kurmacaya doğru gidiyor artık. Evet. Yavaş yavaş belgesel niteliğini çok ee, takip edemeyeceğimiz için ne yazık Bir duruma ki. geldi. E, projelerimiz böyle. E, bunların zaten ön hazırlık süreçleri çoktan başladı. İşte küçük problemler yaşayabiliyoruz hala. Birçok proje için hala fon aramaya devam ediyoruz. Ama umuyoruz ki hani Ocak 2011 belki hani şu anda biraz sarkabilir diyoruz ama hani seneye platformun ilk beş filmini böyle arka arkaya büyük zevkle izleyeceğimize Aslında inanıyorum ben. Aslında küçük paralar bulunursa çekilebilecek bir durumda hepsi. Evet. Bu durumda da eğer bizi şu anda dinleyen ve bize yardım etmek <gülüyor> isteyenler varsa da Anadolu Kültüre bu projelerle ilgili yazabilirler. Kendilerine yönetmenlerle ve yapımcılarla bağlantıya geçmek için yardımda bulunuruz tabii ki. Evet, bir, <gülüyor> <gülüyor> bir, bir müzik arası vereceğiz ondan sonra geçen hafta Ermenistan nasıl geçti onu konuşmaya başlayacağız. Ee, Dikran Mansuryan'a Mansuryan geri dönüyoruz şarkının adını yine bilmiyoruz Parti Dikran iki. Mansuryan 2 olarak dinliyoruz. <gülüyor> Hikayenin kadın halindesiniz. 94.9 Açık Radyo'da. Ben Çiğdem Mater, Dikram Ansuryan dinledik. Bu hafta Ermenistan'daki Altın Kayısı Film Festivali'ni Ermenistan Türkiye Sinema Platformu'nu konuşuyoruz. Konuklarımız Anadolu Kültür'den Sibir Çekmen ve belgeselci Canay Özden. Ee, şimdi filmleri konuştuk, kukla tiyatrosunu konuştuk. Biraz aslında Ermenistan izlenimlerini merak ediyorum. Canay senden başlayacağım çünkü aslında Sibir'i bıraksak yerleşecek. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla onunki izlenimden öte bir yere doğru gidiyor artık yavaş yavaş var ee, Çok kısa kaldınız ama yine de nasıl bir deneyimdi? Ee, ne, ne, neler yaşadınız merak ediyorum. Evet, benim dediğim gibi ikinci gidişim ama bu gidişim belki de böyle güzel bir vesileyle olduğu için ve yani güzel insanlarla tanışmak üzere oraya gittiğimiz için bambaşka oldu. Yani 3-4 güne sığdırdığımız şeyler çok fazla gerçekten. Biz Altın Kayısı Film Festivali'nin bağlamında oradaydık. Ee, workshoplar, atölyeler o kadar hani e, arka arkayaydı ki aslında böyle dışarıya çok fazla çıkamayacağız çok bir şey yapamayacağız vesaire zannederken o süreç gerçekten çok doldu sinemacılarla Avrupa'nın her yerinden gelen sinemacılarla tanışma fırsatımız oldu aynı zamanda Türkiye'li sinemacıların da böyle buluştuğu bir yer oldu yani aralarda şurada burada çok güzel fikir alışverişleri oldu ben mesela buradan hatta söyleyeyim bu projeyi tanıtmadan evvel yani o üç gün içerisinde proje hakkındaki fikirlerim değişti ...bambaşka bir prezentasyon yaptım üçüncü günün sonunda... ...çünkü çok güzel, çok değerli fikirler aldım size amacılardan. Onun dışında gitmeden Çiğdem de söylüyordu zaten... ...çok duygusal yükü, ağırlığı fazla olacak, bir gezi olacak diye... ...böyle gerçekten de öyle oldu biraz... ...o zaman çok hani işte gülmeyle, eğlenmeyle geçtiği için... ...çok algılayamıyordum belki ama dönüp geriye bakıyorum... Tanıştığımız insanlar ve işte tanıştığımız insanların ki çok çok insanla tanışıyorsunuz ve açılan ilk muhabbet nerelisin oluyor tabii ki yani aynen buradaki gibi nereye memleket nereye kardeş diyoruz ve yani 10 kişiden tanıştığımız 10 kişiden ancak birinin şu an Doğu Ermenistan kökenli olduğunu gerisinin çok tanıdık yerlerden olduğunu duyunca işte böyle sokakta karşılaştığımız işte 14 senedir Havai'de yaşayan Ermeni bir arkadaşla Kayseri'nin pastırmasının bana çeşitlerini çemenlerin işte inceliğini, kalınlığını vesairesini bunları konuşunca inanılmaz bir dostluk bir yandan inanılmaz bir ağırlık ama yüreğinizin bir tarafına çöküyor onlarla karşılaşmak için de çok güzel bir yer bunlarla karşılaşmamız gerekiyor Ermenistan'a gitmek o yüzden hepimiz için çok açıcı kafayı açıcı bir deneyim vize falan da sorun değil nasıl yani gitmek lazım diyorum ben her zaman gitmek lazım. <gülüyor> Aslında bu Ermenistan meselesinde şey söylemekte de fayda var efendim diplomatik ilişkimiz olmadığı için vize derdimiz yok diplomatik ilişkinin olmamasının böyle faydaları evet, doluyor. Evet. Kupya'ya gidince 50 doları veriyorsunuz, ülkeye giriyorsunuz. Yok 50 de değil ya. 6 dolar verdik en son. Öyle Aa, Düştü ya tabii mı? tabii. Da 21 Aa, günlük şahane. artık 3000 tıra Bunu komşularımızla işte. sıfır problem <gülüyor> politikası <olan>. alakası <gülüyor> olduğunu düşünüyor muyuz Erdoğan? In? Neyse. Ee, uçak bileti 313 euro. O biraz pahalı. 350. Ee, ama kendine güvenen Eylül, Ekim gibi havada çok güzel oluyor. Kars'a uçun. Oradan be. taksiye binin gidin. Ya da otobüsle gidin. 36 saat yurdumuzun, e, hmm. Güzide Karadeniz sahil e, şeridinden geçerek hmm. Gürcistan üzerinden 36 saatte 100 dolar karşılığı gidebiliyorsunuz. Çok güzel bir rota hem de. E, rota çok güzel hakikaten. Hava çok sıcak olmadığında da çok dertli bir sürü arkadaşımız öyle gidip geliyor. Hatta aslında sanırım ile Altının bile bir niyeti var yani. Ağustos'ta ama çok sıcak olur. O, o kadar iyi. önemli. Vallahi araştırma bursu aldık. Araştırmadan yapıma para kalsın diye böyle bir <gülüyor> <gülüyor> planımız var. Karayoluyla gitsek de bu parayla sonra ışıkçı tutsak diye. <gülüyor> ne yapalım? <gülüyor> Sibil sen e, Ermenistan sana ne diyor Be, Bu soruyu sadece şey olarak sormuyorum Türkiye'li bir Ermeni olarak da soruyorum sana hı hı. E, Ben ilk 2007 yılında Gittim Ermenistan'a Hadi canım benden sonra mı gittin ilk <gülüyor> Zaten şeyi söylemiş mi Şu Facebook'taki test meselesini çok içim yanmıştı Yani şimdi bunu böyle Esprili olarak çok kısaca anlatacağım Şimdi bundan kaçamayacağım Şimdi e, hepimiz malum Facebook kullanıcılarıyız Ve Facebook'ta böyle saçma sapan testler oluyor ve bu testlerden biri de şeydi işte ne kadar Ermenisiniz gibi bir testi biri hazırlamış. Çiğdem de bunu yapmış yüzde yüz Ermeni çıkmış. <gülüyor> Tabii Çiğdem'den bunu görünce ben de merak ettim ya ben ne kadar acaba çıkacağım diye. Testi yaptım yüzde on mu çıktım? Beş mi? Yedi mi? Tam hatırlamıyorum ama baya böyle bir yerlerde sürünüyordu benim Ermenilik oranı. Tabii Çiğdem bunu uzun süre yüzüme vurdu ben senden daha Ermeniyim diye. Evet ama burada şöyle bir durum var şimdi sa test saçma da sorular ciddi yani. Sorular ciddiydi evet. Böyle genelde Ermenilerin verebileceği tipik tepkiler üzerinden böyle oluşturulmuş işte şey falan vardı sanırım değil mi mesela her filmin sonunda credits bölümünde böyle yan soyattı birilerini aramak falan mısın, tabii, evet. evet bir tek zaten orada sanırım Ermeni oldum orada hiç bu tutturamadım neyse soru neydi ben soruyu kaçırdım ha, ilk ne zaman Ermenistan'a gittim 2007 yılında tabi 19 Ocak sürecinden sonra e, ben de Agos'a gidip gelmeye başladım. Ve Agos'ta çalışmaya başladım. O dönemde de Temmuz ayı yaklaşıyordu böyle. Festivale bir iki hafta kalmıştı Altın Kayısı Film Festivali'ne. E, bir anda birisi biliyor musun dedi Ermenistan'da film festivali var 2-3 hafta içinde. Siteye girdim baktım aha dedim acaba akreditasyon yaptırabilir miyim gitsem. hani Hem festivale gitmiş olurum hem Ermenistan'a gitmiş olurum iyi bir fırsat olur. Bir baktım akreditasyon tarihi çoktan geçmiş hani başvuru tarihi. Olsun dedim ben yazacağım. Yine de söyleyeceğim böyle böyle İstanbul'dan gelmek istiyorum falan diye. Ee, hiç unutmayacağım hani 2007'den bu seneye kadar hala çok sıkı ilişkiler içinde oldum. Tatevik var. Ee, Altın Kayısı'da çalışan böyle her işe koşturan muhteşem bir insandır. Ee, Tatevik, e, Tatevi'ye yazdım o zaman ben gelmek istiyorum diye. Hemen kabul ettiler ve benim ilk gidişim o 2007 yılı Altın Kayısı Film Festivali sırasında oldu ki o ekipte işte Nurdan Hanım vardı. Nurdan Arcan, Arca ve e, Özcan Alper'le birlikte gitmiştik. Ee, i̇lk gitti İlk gittiğimde... E... Barış da var mıydı o yıl ya? Jannet Barış sonraki bir sonraki sene geldi. Evet o gazetecilik mevzusu üzerine geldi Jannet. E, i̇lk gittiğimde aslında çok... Böyle anlatıyorlardı işte çok heyecanlanacaksın çok duygulanacaksın şöyle böyle ben pek şey yapmıyordum yani Ermenistan'da hiçbir bağım olmadığı için aslında öncesinde çok da heyecanlı gitmemiştim bir de tabii bu Ermenistan uçaklarını gecenin üçünde dördünde falan uçurdukları için genelde Ermenistan'a indiğimizde bir de iki saat farkı var böyle gece buradan yola çıkıyorsunuz orada güneş doğmuş oluyor indiğinizde falan böyle baya bir saat karmaşası kafamda yaşarken bir anda işte böyle bir şey hissetmedim havaalanına indim çok normal her yer dermence yazıyor ama o da bana çok bir şey demedi pasaport polisinin önüne geldim pasaportumu uzattım baktı e, ismim Sibil. tam da Türkiye pasaportu tam çıkartamadı hani büyük ihtimalle Ermeni olduğumu aklından bile geçirmedi Ermenice konuşmaya çalıştım tabii o zaman Ermenice'mi de bayağı unutmuştum ilkokuldan sonra pek kullanmıyorduk çünkü evde e, zaten onlar Doğu Ermenicesi konuşuyor biz Batı falan derken ben ama böyle hani küçük bir şeyler söylemeye çalışıyorum falan orada benim Ermeni olduğumu anladı ve e, camiğin arkasından ki aslında sonradan pasaport polislerinin o kadar da sempatik olmadığını fark ettim ama ilk tabii ben hepimiz... onun üzerine dedim <gülüyor> hep, hep, hepimiz hepimiz gördük <gülüyor> Evet. Ama o işte ilkti. Böyle Tanrı'nın bana bir falan <gülüyor> şeklinde. E, Camekia'nın arkasından o uh, Rus askerlerin, Rusların zaman, ya yani Sovyet zamanından kama, o kocaman şapkalı. Ki biz e... onlara simit tezgir ediyoruz. <gülüyor> evet korkunç şapkasıyla birlikte böyle uzun boylu heybetli bir adamdı. E, Camekia'nın arkasından ayağa kalktı ve sanki aramızda Camekia'nın yokmuş gibi kollarını bana doğru açıp Pariyegar Kuyucan, hoş geldin ablacığım tarzı bir şey söyledi. Tabii orada... ...yani ne bileyim işte İstanbul'da e, herhangi bir dükkana girersiniz... ...çalışan bir kişi Ermeni olabilir, Ermenice konuşabilir size ...şu bu ama hani bir polisin, pasaport memurunun Ermenice konuşması... ...ben orada sanırım aslında başka bir yere geldiğimi fark ettim... ...ve ağlamaya başladım. Tabii adam panik oldu hani niye ağlıyorum... ...aslında iyi bir şey söyledim ben hoş geldin diyorum... ...kızı ağlıyor falan diye. E, i̇lk Ermenistan e, Yerevan'a gelişim böyle oldu... ...2007'den sonra da ilk sene bir kere gittim. 2008'de iki kere, 2009'da üç kere. Aslında bu sene dört kere gitmem gerekiyordu ama şimdilik sadece iki kere gidip gelebildim Temmuz ayı içinde. Hay Allah. Tabii her sene çoğaldı. <gülüyor> Zaten diyorum 10 sene sonra herhalde orada artık yerleşmem gerekecek ki bu kadar gidip gelmek zorunda kalmayayım. Ee, Ermenistan çok e, çok farklı bir dünya benim için. Yani ana dil meselesinin ne kadar önemli olduğunu ben Ermenistan'a gide gele anlamaya başladım. Dün dil evvel iki dil bir bavulu tekrar izledik annemle evde. Ee, orada tekrar Ermenistan'a ilk gidişimi hatırladım. Ee, çünkü ben Ermenca'dan tamamıyla kopmuştum Ermenistan'a gidene kadar... Ee, çok farklı e, Doğu Ermencisi Batı Ermencisinden bir hali farklı olmasına rağmen 3 senede ben Ermenicemi çok geliştirdim ve biraz Kendi doğuyla batı ayı. evet doğuyla batı böyle biraz melez bir şey olmaya başladı ama e, aslında ana dili duymanın hani ben, benim gerçekten unutmuş olduğum bir dildi ama onu duymanın ve o dilde konuşmanın bana ne kadar iyi geldiğini fark ettim hani bundan çok daha öte açıklayamayacağım bir şey belki ama mesela geçen gün şey oldu bir çocuk vardı onu sevecektim kucağıma aldığımda Otomatikman Ermenice konuşmaya başladım. Neden bilmiyorum işte belki ben de çocukken beni o dilde sevdikleri için o dildeki şefkat sevgi sözcükleri de sevdikleri için ama Ermenistan'la benim olan bağım biraz böyle dil üzerinde yoğunlaştı. Onun dışında tabii ki Yerevan'ı çok seviyorum. Çok güzel bir şehir. Arkadaşlarım var. Gidip gelmek güzel. Bir yandan hani yerleşmek dedin. Yerleşmeyi aslında Ermenistan'a gidip geldikçe çok da düşünmeyeceğimi fark etmeye başladım. Bir ara düşünüyordun ama. Bir ara düşünüyordum tabii ki hani böyle hoşuna gidiyor kalmak, eğlenme Diyorsun, ediyorsun ama e, orası tabii ki apayrı bir dünya hani. E, tabii hala bir post sovyet ülke olduğunda anımsatmakta fayda var. Evet, Turist olarak bize bir... 10 gün çok eğlenceli geliyor. Ama Çalışmaya başlalık çok zor. Ee, hayatın çok zor olduğu bir yerden söz ediyoruz aynı zamanda da aslında. Ama yani Ermenistan benim ana dilimle Ermenice ile olan bağımı güçlendirdi, bana ana dilimi tekrar kazandırdı ve e, o açıdan hani. Benim için gerçekten e, çok değerli bir yer Ermenistan. Hani e, dediğim gibi yaşamayı, yani uzun süreli yaşamayı pek düşünmeyeceğim, en azından şimdiki şartlarda bu yaşlarımda. Ama e, bana ana dilimi tekrar kazandıran yer oldu Ermenistan. Böyle. Hislendik şimdi. Buradan, buradan nereye döneceğimi bir anda bilemedim ama şuraya döneceğim. Ana dil deyince. E, Özcan Alper'i düşünüyorum. Özcan'ın Ermenistan'daki halini iki yıldır aslında. <gülüyor> Şimdi geçen sene de öyleydi, bu sene de öyle. Özcan Alper sonbaharın yönetmeni biliyorsunuz hemşinli. Dolayısıyla aslında çok arkaik bir Ermenice konuşuyor. Ee, Özcan'ı hiç tanımayan Ermeniler onu ilk konuşmaya başladıklarında böyle bir anlamıyorlar ne konuştuğunu. Ama ikinci, üçüncü dakikadan sonra herkes anlamaya başlıyor. Çünkü anladığım kadarıyla aslında bu Doğu Ermenicesi, Batı Ermenicesi, Köy Ermenicesi, hemşince aslında birbirine... O kadar da uzak değil, çok uzak durmakla birlikte. Ve ben mesela bu sene Özcan'ın dilini e, geçen seneden daha akıcı buldum. Dili bilmiyorum, hı hı. E, hani Ermenice bilmiyorum. Biraz tuhaf bir şekilde anlıyorum çok dikkatli dinlersem <gülüyor> ama. E, yani bir şekilde karşındakinin o dile daha hakim olduğunu hissedebiliyorsun. Öyle bir açılma da yaratıyor orada belli ki. Tabii ki. Şimdi benim için de aynı şey geçerli. 2007'de gittiğimde ben bütün festivaldaki tanıştığım kişilerle arkadaş ki sonra hepsi arkadaşlarım oldu. Hepsini İngilizce konuşuyordum. Çünkü Ermenice konuşmaya başladığım anda bir ben kendimi ifade edemiyordum. İkincisi onlara söylediklerini hiç anlıyordu. Onlar gene beni anlıyordu. Çünkü ben çok basit cümleler kuruyordum ama onlarınki beni hiç anlamıyordum. Bu sene gerçekten ilk defa özellikle ikinci gidişimde artık hani çok spesifik konular olmadıkça onlarla hiç İngilizce konuşmadığımı ve Ermenice konuştuğumu fark ettim. Özcan'da da aynı şey olduğuna eminim. Çünkü 2007'de ilk Özcan gitti Yerevan'a. O AB sırasında. Geçen sene 2009-2010. Ee, yani şöyle söyleyebiliriz. Belki hemşince, Doğu Ermencisi ve Batı Ermencisi için çok kaba bir şekilde. Eğer üçünden birine hakimseniz diğerini anlayabiliyorsunuz. Benim ilk sene Sıkıntım zaten Batı Ermincesi'ni de unutmuş olmamdı ama üçünden birine hakimseniz e, ve bir sürede mesela Doğu Ermincesi'nde işte e, B'ler p okunuyor, pler B Batı'ya göre böyle farklılıklar var. E, bazı kelimeler direkt Rusça kullanılıyor mesela lolik demiyorlar biz de lolik diyoruz domates onlar pamidor diyorlar kartofil diyorlar patatesi onda sonra telefonu private diye açıyorlar yani o günlük yaşamda kullanılan Rusça kelimeleri kapmaya başlıyorsunuz cümle yapılarını da biraz kavrayınca aslında gerçekten birbirinizi anlamaya başlıyorsunuz şimdi Özcan'la ilgili şöyle bir hikaye var onu da anlatayım sizlere geçen sene sonbahar gösterildi Naragatsi sanat merkezinde ve sonrasında Özcan'la bir söyleşi olacak. Özcan da benden rica etti. Hani çeviride belki yardım gerekebilir. Hani sen de gelip yardım edebilir misin diye. Şimdi Özcan sahneye çıktı. Seyirciler karşımızda. Ben de Özcan'ın yanında. Özcan dedi ki önce ben hemşince konuşayım dedi. Hemşince konuşmaya başladı. Bir yerde tam istediğini anlatamadı. Ondan sonra oradan bir Doğu Ermincisi soru geldi. Ben onu Batı Ermincisi'ni çevirdim <gülüyor> falan derken böyle bir Doğu Ermincisi, Batı Ermincisi, Hemşince tam bir kargaşa ama herkes de bir şekilde birbirini anlıyor. Böyle bir 20 dakika kadar falan söyleştik birlikte ama ilk defa hani üçünün ben bir arada hani bu kadar yoğun bir şekilde kullanıldığı bir ortamda bulundum. Bayağı da hani şaşırdım çünkü gerçekten hani kulak verince biraz dikkatle dinleyince bir de karşınızdaki biraz yavaş konuşunca hani sizin tam o... O lehçe ya da ne diyelim o diyalekte hakim olmadığını bilerek biraz yavaş konuşunca aslında çok iyi anlaştığımızı fark ettim. Şey hariç geçen sene vakıflı köye gittiğimde. Ama orada köy Ermenicesi konuşuluyor. Hiçbir şey anlamadım. Gerçekten kelime bile seçemiyorum mesela köylülerinin konuşmasından. Ama Vakıf yani Musalar Ermenicesi ile ilgili hmm. bütün şeyde hem diasporada hem Ermenistan'da hem de Türkiye'de şöyle bir şey var. Onlar başka bir dil konuşuyor. Çünkü aslında Ermenistan'ın Rusça'dan etkilenmesi, oradaki Arapça etkisi. Aynen öyle. Dolayısıyla onların benim anladığım zaten musallallar, bir tek musallallarla anlaşabiliyorlar yani. <gülüyor> başka kimseyle anlaşabildiklerini çok sanmıyorum. Çünkü Ermenistan'da bir ile tanıştım ben. O şey dedi, benim burada dilimi toparlamam üç yılımı falan evet, aldı dedi. Biz başka bir dil konuşuyoruz evet. diyor. Yani. Yani Hem Şinçe'deki gibi bir yakınlık söz konusu değil benim gözlemlediğim yani. Dil bilimci olarak değil ama tamamıyla duyduklarım. Üzerimden. Dil bilimci de olacaksın inşallah. <gülüyor> bu gidişle diye. olabilir bakalım evet. Peki şimdi festivale geri dönelim. Bu sene kimler vardı, neler yapıldı? Hani bizim atölyemiz dışında biraz da onları merak ediyoruz. Şimdi bu sene bir kere şey Henri Verneu'nun, Mayrik filminin yönetmeni Henri Verneu'nun kendisi vefat etti. Ama eğer yaşasaydı 90. yaş ya doğum günü olacaktı diyelim. Dolayısıyla Riverney'in filmlerinin retrospektifi yapıldı bir şekilde ee, ve Maillerik filminde aslında Azat karakterinin e, annesini oynayan Claudia Cardinal de festivale katıldı. Evet, bu arada gerçekten dünya gözüyle Claudia Cardinal'le gördük yani gördük evet. Tabii bu arada Maillerik filminde Abkar rolünde oynayan Cenk İnerses ee, ben kendisiyle tanışamadım ama Çiğdem tanıştı. Jacky Nersesyan da festivale geldi. Bunun dışında e, festivalin onursal başkanı olan Atom Goya'nın e, 50. Yaş yılıydı. Onun da ıı, filmleri tekrar festival kapsamına alındı. Evet, ee, üç gece üst üste Atome doğum, doğum gününü günü kutladık. kutladık. <gülüyor> festivalde. <gülüyor> ee, başka, e, tabii Semi Kaplanoğlu'nun bal filmi Yerevan Premiers bölümünde gösterildi. Fatih Akın'ın filmleri evet, gösterildi. Fatih Akın da e, Almanya'dan Yerevan'a gelen filmler. Türkiye'li yönetmen diyeceğim. Türkiye'li, Almanya'lı, Almanya Türk karışık diyeceğim. Fatih Akın'ın da filmleri gösterildi diyelim kısaca. Bu arada Semih jürideydi. Onu da Semih söylemek jürideydi. lazım. Altın Kayısı jürisindeydi. Ee, şimdi bakayım. Başka kim vardı bizden? İşte Özcan Alper Aa, tabii, vardı. Özcan Alper vardı. Ama o oyuncu bakmaya geldi Yedi aslında. Yeni filmi için oyuncu bakmaya gelmişti. Bu arada Directors Cross Borders da Türkiye'den projeler vardı. Müjde Arslan'ın e, projesi vardı. Projelerin isimlerini çok hatırlayamayacağım şimdi de. Sen belki bana yardımcı olabilirsin. Kayıp Mezar. Kayıp mezar, mezar. Yani. Müjde ki zaten o da Ermeyistan yani Türkiye Sinema platformunun ilk toplantısından beri Hatta her toplantıda bulunan. Evet Müjde her toplantıda vardı. Biriydi. Doğru. Geçtiğimiz sene e, belgesel projesiyle belgesel atölyesine katılmış Dervan'da bu sene Directors Cross Borders'a uzun metraj projesiyle e, başvurdu. Sonra İki Dil Bir Bavul'un e, yönetmenleri olan Özgür Doğan ve Orhan Eski Köy'ün Voice of My Father. Evet, babamın Sesi ki, Babamın Sesi projesi gene D.A.B'de sunulan projelerden biriydi. Üçüncüsü de Barış Hancıoğulları ve e, Cem Öztüfekçi'nin projesi Once Again Leyla ama onu nasıl acaba Türkçe Leyla, çeviriyorlar? Again, bir evet. daha Leyla falan gibi bir şey diyebiliriz herhalde. Ee, projesi. Yani Türkiye'den bu sene aslında Directed Cross Borders'ı 3 tane proje oldu. Bu arada 10 proje sunuluyor zaten. Dolayısıyla evet. hani 3 tanesi Türkiye'den gelmişti. Ki Barışlar'da zaten Directed Cross bu seneki destek ödülünü mü diyelim? Evet. hak kazandılar. Evet. Tabii. Ee, bu arada <gülüyor> Reha Erdem Kozmos'la ana yarışmada yarışıyordu. Yarışıyordu. Ve bu yıl 6 ...in kayısı da Reha Erdem aldı... ...Kozmos'la... <gülüyor> ee, ...festivalin bir şeyinde... ...basın toplantısı gününde şöyle bir şey olmuş... Ee, ...bir gazeteci... ...basın toplantısı sırasında... Suzanna Harutyunyan'a ...festivalin sanat yönetmenine... Ee, ...tamam demiş anlıyoruz... ...her yıl buraya Türkleri çağıracaksınız... ...anlıyoruz... ...filmlerini izleyeceğiz. Hiçbir itirazımız yok. Tamam anlıyoruz. Directors Across Borders'da... ...onları da ödül vereceksiniz. Ama bu... ...altın kayısı biraz fazla olmadı mı? Bari... <gülüyor> ...gümüş kayısıyı verseydiniz. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bakarsanız hani festivalde zaten ben bir saydım. Bu arada tabii Melek Taylan'ı atlamayalım. Tabii Melek, en baştan itibaren pardon. hep bizimle beraber. Aslında bugün de burada olacaktı ama ufak bir kaza geçirdiği için değil aramızda ne yazık ki bir şey yok. Ayağında bir sıkıntı var o yüzden gelemedi. Ona da sevgilerimizi iletmiş olalım. En baştan itibaren Nurdan'la birlikte hep bizimle birlikte oldular bu süreçte. Aslında biraz önce Canay'ın adını vermeden söz ettiği isimlerden bir tanesi de Melek. Melek evet. Ona belgesel konu Sonrasında yardımcı olan isimlerden biri e, Fatih Akın oradaydı Semi Kaplanoğlu oradaydı Reha ne yazık ki gelemedi. gelemedi o yüzden çıktım ödülünü de ben aldım evet, işte. <gülüyor> e, ama sonuç olarak hani çok keyifli bir e, festival daha geçirmiş olduk e, daha kalabalık orada olduğumuz yıllar olmuştu diye Geçen hatırlıyorum sanki geçenler biraz daha mı kalabalıktık acaba? Çünkü atölye için sanki daha kalabalık gitmiştik. Evet, Bu sefer şimdi Canay vardı, Vuslatlı, Fırat bir de Sayat vardı atölyede. Evet, onları Onların isimlerini söyleyelim. söylemedik. Evet, projelerini e, sunan e, Temmuz indik atölyemize. E, geçen sene sanki daha kalabalık. Yani 2007'de 3 kişiydik, onu biliyorum. Nurdan Hanım, Özcan ve ben. 2008... E... 2008'de bayağı kalabalıktık. Çünkü Aziz Etan ana jürideydi. Alim evet. Taşçıyan Fipreski jürisindeydi. 2008 ama sanki geçen Dangacı vardı. vardı Müjdeler... E, Müjde Zeynep... Biz çok, çok çok insan Asla vardı. dışarıdan Arin evet. Arslan gelmişti, ben vardım, sen vardın, Janet Barış falan, ee, Evrim, Aa, Evrim. Evrim Kaya'yı atlamamak Evrim lazım Kaya. Evet. Evrim Kaya 2007'den, 2008'den, 2008'den beri, beri festivalin gazetesini çıkarıyor. Evet bildiğiniz gazetede sürekli çalışıyor her ee, sene 10 gün gidip evet, kalıp Evet İsta İstanbul'dan çıkıyor, Ermeniz Erivan'a, Yerevan'a gidiyor ve 10 gün orada kalıp festivalin gazetesini çıkarıp iki tane Hollandalıyla evet. birlikte geri geliyor. Evet. <gülüyor> Bu sene şöyle bir şey oldu aslında <gülüyor> evrimle ilgili. Bayağı güldü konuda. Şimdi bir gün telefon geldi bana. E, telefonuma mesaj geldi daha doğrusu. Ben o ara kanımla birlikte e, işte bu sene e, projesini bizim atölyemize sunan Harut'un projesiyle ilgili konuşuyordum. Hani Harut'un ihtiyacı olursa çevirmenlik yapayım diye. E, bir baktım Lilit denen bir arkadaş festivalden sürekli beni arıyor. Hani kapatıyorum kapatıyorum acil bir şey olduğunu anladım. Sonra mesaj attım. İşte çeviri yapıyorum ne vardı falan diye. Lilit de şey dedi bana e, yarın dedi evrimin bir röportajı olacak. Acaba çeviri yapabilir misin dedi. Tamam dedim yaparım falan. Ondan sonra Lilit'ten mesaj geldi. Çeviriye gerek kalmadı diye. Çünkü aslında Evrim'in röportaj yapacak kişi semi Kaplan olduymuş. <gülüyor> Ve ikisi de Türkçe konuşuyordu Dolayısıyla da muhtemelen benim Ermenice çevirime ihtiyaçları olmayacaktı. Buna da bayağı bir güldük Evrim'le birlikte. Ee, aslında şeyden de söz edelim. Şimdi bir Papat tiyatro projesi Hı -hı. E, desteklendi. E, bir de e, Nigol Bezciyan'ın e, İstanbul'da bir İstanbul projesi desteklendi. Eee Beyrutlu bir sinemacı ve İstanbul'da eee Baronya'nın Baronya kitabı üzerinden bir İstanbul macerası. Evet. Onun kitabını çekmek istiyor. Berlin'de İstanbul'un gezmek istiyor aslında. In the Streets of İstanbul'un İstanbul, evet. İstanbul sokakları bir tur. ve e, family e, aile tamam. ağacı projesi Kurmaca var. olarak o desteklendi. Ee, Harut da e, Anadolu'da çekecek ama nerede çekeceğini daha bilmiyor sanırım. Evet. Melik Hanım'la bayağı oradayken sıkı sıkı tartışmaya başladılar. Hmm. Aslında e, Melik Hanım ona bayağı bir alternatif sundu yani. 2 üç tane şehir önerdi ve o şehirlerde e, filmi çekmesi durumunda filmin nereye gideceğine dair de bayağı bir e, bilgi verdi. Artık Harut'un buraya gelip bir ön hazırlık aşamasında o birkaç şehri gezmesini bekliyoruz. Ondan sonra kendi karar verecek tabii nasıl bir film yapmak istediğine bağlı olarak. Peki çok şahane. Anlaşılan o ki gelecek sene en az 5 belki 7 belki 8 tane film izleyeceğiz. Ümit ediyoruz. Ayağınıza sağlık. iyi geldiniz. Ermenistan da çok şey eğlenceliydi. Ederiz. Şimdi sizinle birlikte onu anmak da çok eğlenceli oldu. Ee, Hikayenin kadın Halinde bugün Ermenistan Altın Kayısı Film Festivali'ni ve Ermenistan Türkiye Sinema Platformu'nu konuştuk. Reha Erdem'e bir tebrik de buradan gitsin. Kozmos'la Altın Kayısı'yı aldı bu yıl. Ödülü hala bizde bu arada. Evet, ödülü hala bizde. <gülüyor> Daha abi, iletemedik. Reha'da ödülünüzü <gülüyor> ee, Hikayenin Kadını Halinden bu haftalık bu kadar. Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.